Bir önceki bölümde en son takva sahibi kişiye müttaki, bazen de taki dendiğinden bahsetmiştik. Kur'an-ı Kerim'de takva kelimesi 17 ayette geçer. Ayrıca 49 ayette çoğul şekliyle müttaki, 160 kadar ayette de aynı kökten gelen isim ve fiiller bulunmaktadır. İslam öncesinde bu kelimeler hemen hemen daima bir tehlikeyi önlemek üzere konulmuş engel ve siperi ifade ediyordu. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren takvanın eski profan anlamından giderek dini anlama kaydığı görülmektedir. İlk zamanlarda ahiret inancının yoğun olarak işlendiği ayetlerde takva ve aynı kökten gelen diğer kelimeler, Allah'ın şiddetli azabına karşı siper vazifesi görecek olan korku ve kaygı şuurunu ifade eder. Ancak zamanla İslam cemaatinin hem sayı hem de keyfiyet bakımından yani dini ve ahlaki şuur açısından gelişmesine paralel olarak takva kavramının içeriğinin de geliştiği ve zenginleştiği görülür. Konumuz olan ayette a. Önce bazı kötülükler, ahlaki olmayan davranışlar sıralanıyor. b. Sonra mutlak olarak iyiliğin önemi vurgulanıyor. c. Sonra da genel olarak kötülükleri terk edip iyilikler yapmaya şamil bir kavram olarak takvanın önemi ifade ediliyor. Burada takvanın en hayırlı azık şeklinde nitelendirilmesi onun vazgeçilmezliğine işaret eder. Aynı ayette kötü söz, fısku fücur, çatışma ve sürtüşme gibi ahlaka ve özellikle haccın yüksek ahlaki ve manevi atmosferine yakışmayan tutumlardan sakınmak, dolaylı olarak hayır ve takva diye isimlendirilmiştir ki, buradan takvanın, haccın belirtilen atmosferine saygı ve ahlaki olgunluk taşıdığı sonucu çıkmaktadır. Yine bu surenin 237. ayetinde takvanın, Bağışlama ve feragati de içine alan geniş ahlaki içeriği ima edilmiştir. Benzer bir ifade Maide suresinin şahitlik ve adaletle ilgili 8. ayetinde geçer. Bu ayette takva adaleti de içine alan bir fazilet olarak gösterilmiştir. Takvanın bu sosyal fonksiyonu Hucurat suresinin 13. ayetinde evrensel boyutta ele alınmıştır. Orada Allah'ın bütün insanları bir erkekle bir kadından, Adem ve Havva'dan yarattığı, birbirleriyle üstünlük ve soyluluk yarışına girişmek, sürtüşmek ve çatışmak için değil, tanışıp bilişmek için onları halklara ve kabilelere ayırdığı ifade edildikten sonra, Allah nezdinde sizin en şerefliniz, takvada en ileri olanınızdır.'' buyrulmuştur. Kanaatimizce insanlığın eşitliği ve evrensel barışçılık ilkelerini vurgulayan ifadelerin ardından en büyük değer ölçüsü olarak takvanın zikredilmesi, bu erdemin söz konusu ilkelere saygı anlamını içerdiğine de işaret eder. Kur'an-ı Kerim'de takvanın ahlaki ve insancıl içeriğini ifade eden daha başka örnekler de vardır. Mesela Fetih Suresinin 26. ayetinde müşrik Araplarla Hazreti Peygamber ve ashabı arasında bir mukayese yer alır. Buna göre müşrik Arapların kalbinde cahiliye hamiyeti vardır. Hazreti Peygamber ve arkadaşlarının hasleti ise sekinet ve takvadır. Cahiliye hamiyeti tamı tamına hilim kavramının zıddı olarak öfke, gurur, Kibir, saldırganlık, barbarlık ve saygısızlık ruhunu ifade eder. Bu durumda Hz. Peygamber ve müminlerin hasleti olan sekinet ve takva kavramları da ağırbaşlılık, soğukkanlılık, tevazu, insanların şeref ve haysiyetlerine saygı anlamını taşır. Takvanın aynı zamanda bir kibarlık erdemi olduğunu gösteren ayetler de vardır. Takva'nın anlamı konusundaki ilginç örneklerden biri de onun haya ile ilişkisini gösteren Araf Suresi'nin 26. ayetidir. Ey Adem oğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi işte o daha hayırlıdır. Bu ifadede takva dolaylı bir üstlükle Günah duygularını örtüp kapatan Bastıran bir koruyucu Ruhu bezeyen bir erdem şeklinde takdim edilmiştir Yani elbise bedeni kapattığı Koruduğu ve süslediği gibi Takva da hem ruhumuzun kötü duygularını örter Hem de ruhumuzu süsler Böyle olunca takva sahibi kişinin Kaba, haşin, haksız, isyankar Şehvet düşkünü, açgözlü, edepsiz ve hayasız olması düşünülemez. Önemle vurgulanması gereken husus takvanın tazim, hürmet, saygı, utanma gibi kelimelerle ifade ettiğimiz yüksek ahlaki faziletler için kullanıldığıdır. Hangi konumda geçerse geçsin Kur'an'da kullanılan takvada bu anlam mutlaka vardır. Fakat takva, her şeyden önce Allah'a saygı ve O'nun koyduğu kuralları ihlal etmekten sakınmaktır. Bu sebepledir ki, kanaatimizce, Kur'an'da sık sık tekrar edilen itteku ve benzeri ifadeleri Allah'tan korkunuz şeklinde tercüme etmek, tam olarak Kur'an'ın maksadını yansıtmamaktadır. Zira Kur'an dilinde takva, Patolojik bir duygu anlamındaki korku değil, tabir yerindeyse çok sevdiğimiz, saydığımız ve aynı zamanda azabına uğramaktan kaygı duyduğumuz Allah'ı gücendirmekten korkmak, yani O'na ve O'nun koyduğu dini ve ahlaki kanunlara saygı duymaktır. Takvanın bu şekilde tazimi ifade ettiğini gösteren güzel örneklerden biri olan Haç Suresinin, 30-33. ayetlerinde a. Allah'ın koyduğu kanunlara, ödevlere tazim göstermek b. Putlara tapmaktan kaçınmak c. Yalancı şahitlikten kaçınmak d. Tevhide bağlı kalmak ve Allah'ın belirlediği şiarlara yani İslam'ın alametleri olan temel değerlere tazim göstermekten söz edildikten sonra bunlar kalplerin takvasındandır buyruluyor. Kalplerin takvasından maksat, samimi ve riyasız saygı duygusudur. Benzer bir yaklaşım, aynı surenin 37. ayetinde geçen, kurbanlarınızın etleri de, kanları da Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız ulaşır. Mealindeki ayette görülüyor. Bu ayet açıkça, bütün dini ve ahlaki faaliyetlerimizi Allah'a saygı, ve O'nun rızasını kazanma niyetiyle yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bakara Suresinin 197. Ayetinin tefsirine bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun.